İşte mecbur e, iyiliği de yapmaya mecbur kötülüğü de yapmaya mecbur hükmünü çıkartıyor orada. ama burada bir yaptırıcı var bir de yapan var halbuki sıfat aleminde böyle bir itliğinin olmasının mümkün değil işte onun izahını da öyle yapıyor şu cevabı alıyor mülkünde kendinden başka bir varlık koymadım Üzüm. cümle mülk onun olduğuna göre zulüm kime ve nasıl olur mülkünü dilediği gibi kullanır. Mülkünü dilediği gibi kullanır. İşte biz hadiseye bakış açımız ikili olduğu için oradaki hadisede cebir hükmünü çıkartıyoruz. Yani mecburiyet hükmünü çıkartıyoruz. Aslında oradaki cebir başka türlü bir cebirdir. Bizim anladığımız beşeriyet genelde cebir değildir. Hakkın kendi kendine cebridir. Kendi kendine mecburiyetidir. Çünkü isimlerinin zuhura çıkma zorunluluğu vardı. Cebir kendinden kendinedir. İkinci bir varlık olmadığı için Cebir hükmü olmaz. Nasıl ki isimler birbirine zıt olan isimlerdi, sıfat aleminde bunların zıtlığı söz konusu var mı? Orada tek ve kül olarak. isim olarak var. Siyahla kara, beyazla yeşil. isim olarak var ama fiilde, görüntüde bir şey yok. Dolayısıyla siyahla beyazın farkı yok orada. Sıfat aleminde iyilik ile kötülüğün ayırt edilmesi mümkün değil. Evet iyilik kötülük hükümleri var ama fiile çıkmadığı için ayırt edilmesi mümkün değil. İşte bunlar fiil alemine yani ehal alemine geldiğinde biz onları ayrı ayrı varlıklar görüyoruz ve onu yapmaya mecburdu, bunu yapmaya mecburdu diyerek hakka buhtan diyoruz ki hakkın varlığından bir varlık olmadığına göre ortada çevir diye bir şeye söz konusu olmaz. İşte <gülüyor> tasavvuf ehli de gerçek tasavvuf ehli de hepsinin üstünde bir bakışla onların hepsinin tamamı yani bütün bu düşüncelerin tamamı kaderin kendisidir diyor. Birini dışarıya atarsanız birini kabul etmezseniz yine eksik kalır yine eksik kalır. Ancak bunu bilgi olarak bildikten sonra bir de yaşantısına geçmek lazımdır ki gerçekten mutmain olsun insan. Bu hususta takmin olsun. Yoksa muhakkak o üç akıntıdan birinin içerisine düşer ve o tek akıntıda geçer gider. İşte gerçekten kader Vası çok mühim meseledir. Bir insan la ile illallah hükmünü Gerçekten yaşadığı anda cebre girer. Cebre girer. Yani istese de girer, istemese de girer. Ama orada kalırsa, yaşantısını öyle sürdürürse cebriilerden olur. Ne der orada? Bütün fiillerin sahibi haktır. De. Dolayısıyla kendini de hak görür ve hiçbir fiili yapmaz veya dilediği fiili yapar veya başka türlü haller yapar. E hak yapıyor, ben ne yapayım der. Kendi varlığı da vardır ortada ayrıca. Eğer kendi varlığı da var iken bunları işliyorsa, yani kendi beşeriyeti ortadayken bunları işliyorsa, o bal gibi cehennemin dibindedir. İlim olarak da bilse, fikir olarak da bilse, fiil olarak yerli yerine koymadıkça bunları kendini kurtarması mümkün olmaz. Düşünce olarak haklıdır, fakat yaşam olarak haksızdır. Dolayısıyla mesuldür orada. Mesuliyetin kalkması tek şekilde ve surette olur. Kişinin kişiliğinin ortadan kalkması mesuliyetinin kalkmasına sebep olur. Eğer kişinin kişiliği mevcut ise hangi akıl düzeyinde olursa olsun, hangi düşünce içerisinde olursa olsun kişiliği mevcut olduğu müddetçe mesuldür. Yani yaptığı dilinden sorumludur. Sorumsuz olabilmesi için kişiliğinin kalkması lazımdır ki orada da kişiliği kalktıktan sonra kişide hakkın varlığı vardır. Hak da seyrek, yaptığından seyrek de hak de de yaptığından de sorumlu de değildir. De. Diyerek uvası burada keselim. Devamla Arif bütün itikatları cami olan bir halde duracak olursa yine korku vardır. Benimki bahsettiğimiz hal. <gülüyor> yani birçok düşünce yollarını idrak etmiş, benimsemiş, yaşantılarına girmiş, öyle olduğu halde yine de duracak olursa korku vardır. Neden? İtikadını, idrakını bu mertebeye yükseltmişken dahi bunun her itikadı mukayet Rabb'a olabilir. Yani Arif bunu irfan yolu bilebilir bu işleri. Yani kitaptan okur, dinler, kendisi çalışır, bunları hisseder, bilir. Ama kendi varlığından tamamen kurtulamamışsa, kişiliğinin dışına çıkamamışsa, yani nefis barajını aşamamışsa, yaptığı itikat mukayyet Rabba olabilir. Yani kayıtlı Rabba olabilir. Yani Rabbul Erbab denen geniş manadaki Rabba değil de, belirli kendince sevdiği, kendine hoş gelen her türlü hal nefsine hoş gelen onun Rabb'ı Ne, neye, neye bir kişi e, e, yöneliyorsa en azından o onun Rabb'ıdır. Kim olursa olsun, ne olursa olsun. ister mal, olup çocuk, eş, dost, ister para, zinet takış, falan. Yani neye meyli varsa Rabb'ı odur. Çünkü onun peşinden gidiyordu, sürüklemektedir onu. İşte bu Maddi evet. yönden böyle olabilir. Bir de manevi yönden de olabilir. Yani ruhani yönden de peşinde koştuğu haller olabilir. Mesela e, hızlı zikretmesini sever, sesli zikretmesini sever. Evet bu bir müddet lazımdır insan için ama belirli bir müddetten sonra bunun kaydında da kalmak lazımdır ilahi okumasını sever. Bu da lazımdır insana ama eğer bunun kaydında devamlı kalırsa, yani o sevgide kalırsa o da ona olur. Namaz kılabilir, devamlı. Eğer o kıldığı namazı benlik hükümleriyle ortaya koyuyorsa ibadet onur Rabbı olur. İşte bunun gibi birçok şeyler vardır ki zihnimizde bizim düşünce yapımızda ön plandadır. Yani ilk uyandığımız zaman aklımıza gelen şey, bir başka ifadeyle bizim Rabbimizden bir tanesidir. O kimse daha eder ki mutlak Rabb'i iledir. Kendi Rabb'i, mutlak Rabb'i ile olduğunu zanneder. Aslında yine Rabb'tır ama kısıtlı, kayıtlı Rabb'tır. Halbuki ise kendi zannıyladır. Kendi zannında meydana getirdiği Rabbı iladır. Yani kendi tasavvurunda var ettiği Rabbı iledir. Rabbı mutlak ile değildir. Rabbu mutlak, Rabbul erbaptır. Yani Rab'ların Rabbıdır. İşte bütün bu araşmalardan, zikirlerden, tefekkürlerden, sohbetlerden, kitap okumalardan, ibadetlerden maksat gerçek Rabb'a ulaşabilmek, yani Rabul Erbab biçiminde geniş manalı Rabb'a erişebilmek. İşte her birerlerimiz belirli bir yönde, belirli bir istikamette eğer hedefimizi sürdürüyorsak, beşeriyet yönlü hedefimizi, istikametimizi sürdürüyorsak bu Muhakkak ki kayıtlı raptır Yani mukayyet Rab'tır. Ama neticede mukayyet rapt genel raptın dışında bir şey mi? Değil. Değil ama irfan ehline lazım olan Rabbül Erbav'a erişmektir. Yani Rab'ların Rab'lidir. O arif her şeyin aslını anladığında gerek zikirler, gerek ibadetler, gerek kitaplar, sohbetler neticesinde her şeyin aslını anladığında kayıtsızlığa geçip gayrıyı bıraktığında şartlanma ve kayıtla da kayıtlanmadan bu derece kurtulmuş iken dahi yine de mukayyet Rabb'a ibadet haline düşme korkusu bulunur. Zira bu defada kayıtsızlıkla kayıtlanmış olabilir. Ben kayıtsızım der. Terki terki terk eder eder eder de onunla dahi terk etmekle dahi kayıt altında olmuştu. Onun için demiş terk ettiğini dahi terk edeceksin. Unutma. Bu yaşantı öyle bir tabii hale girecek ki kişi de kendi şuuru, kendi varlığı kalmayacak artık. Ama kendisi olmadan da yine bir iş yapamazsın. Kayıtsızlıkla kayıtlanmış olabilir ki gene de emniyetli sahaya ayak basmış değildir. Ta ki yakin gelene kadar. Ülay <gülüyor> Kerim bu hakikate şu ayet-i kerim ile işaret eder. "Va bud rabbike hatta yetiyyek el yakin." gelinceye kadar Rabbine ibadet et. 15'e 99 Şu ayeti kerime var ya insanın ayaklarını da Yerden keser Ayaklarını da yerden keser Kafasını da başının üstünden koparır Parça parça eder Dört dağın başına bırakır İbrahim Aleyhisselam'ın kuşu gibi <gülüyor> Ondan sonra <gülüyor> Gel bakalım dediği zaman tekrar birleşir. O karışıklıktan toparlanıyor. Gelir. işte o zaman kendini bularak gelir. Hem de kuşa Hem de nasıl kuşa döndürür? Paramparça eder insanı. Bilinmeli ki faydalı malumat. Yakayın nedir? diye sormuşlar. Yakayın diyorlar ki Zatıyla, sıfatıyla, esmasıyla, efaliyle Hüel Hak Yani yakin haktır Bilinmeli ki yakin ehli Yakin halini Üçe ayırmıştır Bir ilmel yakın, iki aynel yakın Üç hakkal yakın İlmel yakın Hakikate ilim olarak Ermektir Aynel yakıyım hakikati hissederek yaşamaktır. Hakkal yakıyım ise hakikatle tahakkuk etme halinin zuhurudur. Şimdi şurada şu ayet-i kerimenin kısaca bir ifadesini alalım. Gerçi o sonra gelecek bir başka yerde belki daha geniş geçeceğiz ama önümüz olur veya olmaz. Oraya geliriz yer gelmeyiz başka bir vakti gelmişken şunun üzerinde birkaç kelime söyleyebilirim. Va abud rabbeke hatta yeti ekel yakayım. 15'e 99. Ne diyor burada? Ayetin başında bazı ayetleri söylüyor da ve bundan sonra ve abud ibadet et. Emir. Mutlak ibadet et. Rabbeke. Evet. Senin Rab'buna ibadet et. Ne zamana kadar? Hatta şu zamana kadar ki hatta yakın gelinceye kadar kendi Rab'buna ibadet et. Şimdi labu rabbe ke dediği zaman orada kef var. Okuyan muhataptır. Rab'buna ibadet et dendi zaman biz genelde rapa ibadet et hükmü çıkartırız. Halbuki Özel olarak kendi Rabbına ibadet et hükmü geçerlidir o devreye kadar. Yani e, mukayyet Rabbına ibadet etme hükmü bu ayetin hükmü gelinceye kadar geçerlidir. Tabii evet. değil mi? Evet. Her kişinin kendi Rabbi ayrıdır, ayrı ismin tesiri altındadır. Evet. Her birlerimiz ona muhakkak uyduyor. Ama Yakîn geldikten sonra yani Rabbül Erbabı sen idrak ettikten sonra Kendi Rabbuna ibadet yani, edemezsin. Yani, dersin, kendi Rabbuna ibadet edemezsin artık. Evet. Çünkü onun hükmü bitmiştir artık. Onun hükmü bitmiştir artık. Evet. Tefsirlerde derler ki bu ayetin hükmü insan öldüğü zaman zuhura çıkar. Vâvud rabbekâ hattâ yeti yekel yakîn. Yakînî yakin'i burada ölüm hükmüyle ölüm kelimesiyle çevirirler, tercüme ederler. Tabii ki ölüm olarak bu çevrilmiş olması gerekseydi vavud rabbeke hatta kel ecel. ecel derdi. Yani ölmeden evvel ölmeden, ha, ölmeden evvel önünüzü burada anlatıyor. Hatta kel meft derdi küllü nefsin zayikatül mevt diyor da burada niye mevt demiyor? Demek dememesi lazım ki de. Yani başka bir şey vermesi gerekli olduğu için o kelimeyi bize koyuyor ortaya. İşte Rabbuna ibadet et. Yakın gelinceye kadar. Yani Burada bir başka ifadeyle fiiller aleminde yaptığın ibadeti artık kaldırman lazım. Dolayısıyla Rabb'ın rububiyet yani esma alemindendir. Seni kontrolünde tutan, seni e, iradesi altında tutan artık esma düzeyinde bir ibadete geçman lazım. Eğer fiiller alemindeki ibadetimiz bir ömür boyu devam ederse bu ayet bizde açılmaz, gelişmez. Yani bu ayetin hükmünü anlayamayız. Yani Kur'an-ı Kerim'in o hükmü bizim için çizili kalır. Üstü çizili kalır. İşte bunun için, bunun için ne yapmak lazım? Çalışmak lazım. Yani gerçekleri idrak etmek lazım gereğini yerine getirmek lazım ibadetlerimizi sadece dedelerimizin dininde yaptıkları gibi, onlardan gördüğümüz gibi taklit haliyle yapmamız lazım. Burada şöyle bir şey hatırlama geldi. Vaycili Bestan Hazretleri de dediğim gibi tesbiheye devam edermiş. İnnyaat müshirin geldiğinin farkında olmaz içeri girmeden pencereden eldeki tesbihi atmış denir. Yani bu vaziyette bir müşküde ihtiyaç var? Nasıl? Müşküde baştan var. Müşir, eski müşküde var, bağlı tesbihini çekiyor, Hı. sonuna gelmiş. Çünkü adet de mi sayıyor? Müşküde asıl mesele, mesele, mesele oldu zaten. Mesele orada zaten. İşte bayezid Beslami, o müşküde daha kapıdan içeri gelmeden o tesbih pencerede dışarı atıyor. ve de kaldırıyor. Evet. Adet ile bir ihtiyaç var. Adet ile bir ihtiyaç var. Yeni bir mürşüde bir ihtiyaç var. Yoksa bunun başka bir anahtarı mı var? bir Atmak var. Yeni karşılaşıyor. karşılaşıyor. Tesbihi bıraktırmışlar. <gülüyor> i̇şte yenisi, yenisi bu. Alışkanlık haliyle devam ediyor. <gülüyor> evet, evet, Fakat korkudan atıyor. Da... <gülüyor> i̇şte alışkanlık ve şartlanma denen iki büyük ejderha, adet alışkanlık ve şartlanma denen işte o iki büyük ejderha öyle bir kancayla tutar ki insanın bunun dışına çıkması çok güçtür. Onun üstünde güçlü bir başka ejderha olacak ki onun pençesinden kurtarsın onu. yani bir Azrail lazım <gülüyor> işte bu ayet geldikten sonra yani bu ayeti gerçek yaşadıktan sonra kişi ibadet etmesi mümkün değil yani fiziksel ibadetini ortaya koyması mümkün değil çünkü emir katil. Evet. Yakayım gelinceye kadar ibadet edebilirsin. Ondan sonra yok. Hmm. Ibadet hükmü nereden çıkar? Neden çıkar? Hmm. Yok hmm. ibadet hükmü nereden meydana gelir? Yani? Beşeriyetinde hmm. meydana gelir. Hmm. Beşeriyetinden meydana gelir. Hmm. Beşeriyetinden meydana gelir beşeriyeti olduğu için ikilik vardır. İkilik olduğu için üstünde bir varlığın olduğunu kabul eder ve ondan yasaklarından çekinir, acı duymasın, cehenneme girmesin diye. Ee, yap dediklerini yapar, neticede da almak için. Ama gerçek yakın haslı olduğunda, yakın meydana geldiğinde kişi kalmaz ki orada. Işte yine yine bir yakınlığı kurmak için fikrediyor fikrediyor şöyle ediyor, şöyle ediyor. işte Merkeziyor, oraya kadar, işte oraya kaldım gördüğümün nurani kader açtı diyor. İşte son mertebeye geldikten sonra artık bırakmak mı? değil canım. Son durak değil bir şey. Yok yok yok evet, son durak değil. Yani. Fakat dedi sonu yok. İbadet evet. işi sonu yok. İşin sonu yok. Ama şimdi bazı bazı mescidler benim şu kadar her sabah şu kadar bilmem, bin, bu buyur. Şu kadar bil bilmem, te, şey, tespit çeker bu, şuymuş Buradaki maksat, yani onun müritlerinin de adedini hesap etmek zorundaydı, o kadar tevhidi beraber çektiğini. Mürşid, e, müritlerinin o anda tespitleriyle beraberliğini Deyan için bunu söylüyor. Bu kadar bil, tevhid çeker. Yani müritle bir tıfatlı olur şunu Şimdi evvela yaşantımız fiiller aleminde oluyor değil mi? Kendimizi bir varlık olarak kabul ediyoruz. Böylece zaten kişiliğimizi buluyoruz. Bize ne diyorlar? İşte yukarıda Rabb'in var, Allah'ın var ona ibadet edeceksin belirli kitaplar veriyorlar. Namazını şöyle böyle yapacaksın. Bunlar yapılıyor. Bunları yapmaktan daha ne? kişiliğin üzerinden sıyrılması yani kişilik hükmünün yani sana sonradan verilen senliğin ortadan kaldırılması. Sen diye ben diye bir şeyin olmadığı ve hakkın varlığının ortaya çıkması. Şöyle bir şey var yine. Mesela fena şey yapıyor. Evdela şey bunu hakikaten bir e aşk, muhabbet, yanma oluyor. Devam ediyor. Sonra senatürresul şeyhını de geçiyor. Artık o her yerde, her an e, Resul'la beraber olduğunu idrak içerisinde giriyor. O devreyi de atlatabilen artık her zaman hatta beraber olduğunu idrakine girebilir. Demiyor. Lava nasıl oluyor? Şimdi hani dedik ya evvela kişinin Efal alemindeki seyrini bitirmesi lazım. Bu ayeti kerime her yerde karşımıza çıkar. Efal aleminde bu ayeti kerimenin hükmünü geçeriz ama esma alemimiz, esma aleminde aynı ayet yine karşımıza çıkar. Evet. Sıfat alemine geçeriz. Sıfat alemine geçeriz. Bir üst boyutta yine bu ayet karşımıza çıkar. kişi kendi haklığını ilk idrak ettiği zaman bu iş olmuş, bitmiş, sona ermiş demek değildir. Başlıyor daha, yeni başlıyor. İşte burada bırakılması gerekli olan ibadet eskiden yapmış olduğu şartlanma hükümlü mukayyet Rabbine olan ibadetidir. Adet hükmünde olan ibadetidir. Bu ibadet bitince gerçek ibadet başlar. Ibadet gider biter diye işte biz ayetleri hep yanlış anlıyoruz. Kalktığı yok. Gerçeği daha zorlaşıyoruz. Nereye kalkacak? Daha çok oturuyoruz ki. Yani zikri, zahiri, beskörü birleştirmek diyor yani. Şimdi Rabbine ibadet, eğer bu ayet olmasa biz ömür boyu mukayet Rabbimize ibadet etmekten kurtulamayız. Bu ayet öyle bir yukarıdan bizi çekiyor ki, işte bütün Rablarımıza bir tekme atıyoruz. Bunun verdiği güçle, hepsi mukayet olan Rablar, hepsi arkada kalıyor. Allah'a emanet dediğimiz zaman, hepsi arkada kalıyor. Şöyle de deniyor ya mesela, diyor beni zikreden veya bana ibadet edenler de edenlerin denizi beraber işte manası denizi oluyor. Kerisiyim. Hı. Evet. Cülus yani oturucusu evet. onların onunla beraber işte o yerde bütün bir olur. İşte kişi evvela efal alemini tanıması ve de efhal aleminde kendi yerini bulması lazım. Eğer efhal aleminde kendi yerini bulamazsa, fiiller alemi yani e, dini hükümler olarak yaptığı şeylerin hangi düzeyde, hangi yolda ve ne sure şekilde yapıldığını bilmezse, idrak etmezse bu taklit dinidir ve mukallit olarak yaşanmaktadır. İstediği kadar <gülüyor> bunun üzerinde kılı kırk yararak dursun. Ayağını şöyle yapsın, parmaklarının arasını kuru bırakmasın, işte yapsın, yapsın, yani. ne gerekirse yapsın. Bu onu bir adım ileriye götürmez. Ama hüsniyetle yaptığı şeydir. Başka, onun da mükafatı vardır. Ama biz mükafat veya mücazat hükmüyle uğraşan kimseler değiliz. Biz gerçekleri araştırıcı kimseleriz. Dolayısıyla bize lazım olan gerçekliği orada yürümektir. Ama yürüyen yürüyor, yürüyen, yürüyemeyen yürüyemez. Başka, o ayrı mesele. <gülüyor> Dışarıdakiler için söylüyorum. Yani bu cevabı size <gülüyor> söylüyorum. Haklısınız, hepsi şey kesin. Genelde hep, öyle. Hep bir şeyler. Bakın artık işte. kimde kabul dersi eder ayrı. Yani kimsenin bir kastımız yok. Yani şaşırmasın böyle bir kastı olan zaten. Buraya gelip de sağda solda ne diye burada vakit <gülüyor> gider televizyon seyreder, gazete başına geçirir vakit hepsine uygun şekilde. Her birerlerimiz bir şeyler düşünüyoruz, şeyler araştırıyoruz ki bu kadar kafa yormaya çalışıyoruz. E işte bunun dışında <gülüyor> hiç olmazsa bu işleri gerçeği gibi yapalım. Yani kendimizi de aldatmayalım diye en azından. Çünkü Gerçekten de başımıza öyle haller gelecek ki ve de bu gelecek hallerin zamanı da çok yaklaşmış vaziyette yani her bir için. Yaşlarımız hepimizin kemale ermiş vaziyette. Yani işte dolayısıyla bu kısa süre içerisinde bu e, dünya vagonunun önümüzden geçiyor. <gülüyor> Rayın üstünde dünya vagonu vagonlar geçiyor diyelim ki 70 tane vagonumuz var 80 vagonumuz var bunun 50 vagonu geçmiş zaten arkadaki vagonlarda ne kadar malzeme kalmışsa o da süratle geçiyor kap kap kap kap kap ne kapabilirsen ne evet, evet. kadar <gülüyor> yoksa bir tane alayım mı almayayım mı o geçti gitti tamam on düşünceye kadar geçti gitti işte günler böyle yıldırım <gülüyor> yıldırım gibi geçmekte. E bu yıldırım gibi geçen günleri biz de en ağır bir şekilde değerlendirirsek, tabii ki bunun sorumlusu biz oluruz. Başka kimse olmaz. İşte şeriatın dediği burada geçerlidir. Kul mesuldür. Kulluğundan kul çıkmadıkça mesuldür. İşte kader hakkında ehli sünnetin verdiği, vazettiği şey mutlak geçerlidir. Bu. Kul kulluğundan çıktıktan sonra ancak tasavvufi yöndeki idrak sahasına gelir ki o zaman da tasavvufçuların kader hakkındaki evet. görüşleri meydana gelir. Ki orada da kul olmadığı için ne cebir vardır, ne e, diğeri vardır. Dolayısıyla kul hakka dönüşmüştür. Aslında dönüşecek bir şey de yoktur. O, kendi ben, haslını idrak he, etmiştir. Evet. Kendi haslını idrak etmiştir. Dolayısıyla sonradan olan, hadis olan, izafi olan şeylerin hepsi silinip gitmiştir. Hak kendi kendine kendiyle, kendi var olarak kalmıştı. E zaten ondan başkası bir şey yoktu. Ondan başka bir varlık yoktu. Gene de ondan başka bir varlık yok. Gelecekte de ondan başka bir varlık olması mümkün değil. Neyse kemisliği şeyin. Allah var idi onunla birlikte hiçbir şey yoktu. Yok idi. E el anda öyleydi. Öyledir de. E, dolayısıyla biz kendi kendimize, kendimi, kendilerimize birer varlık vermişiz. Biraz izafi varlık vermişiz. Ben demişiz, biz demişiz, sen demişiz, o onlar demişiz. İşi çoğaltmışız, gitmişiz ve bunun içerisinde kaynayıp da gidiyoruz. İşte kendi gerçek hüyetimizi efal aleminde ilk idrak ettiğimiz işte bu ayetin hükmüyle meydana çıkar vavud rabbeke yani senin özel Rabb'ın olan senin özel Rabb'ın olan ve senin peşinde koştuğu Rabb'ını bugüne kadar ibadet etmen serbesttir senin için. Yani mazur görülebilir. Ama bu idrake geldikten sonra artık senin o Rabb'ına ibadet etmen mümkün olmaz. Çünkü kişiliğin ortadan kalkmıştır. Kişiliğin ortadan kalktığı yerde de onun yöneleceği bir varlık kalmaz ortada. Dolayısıyla ama Kişi evet kendi yokluğunu idrak etti, kendi hakkaniyetinin varlığını idrak etti ama iş bitti mi? Ha, i̇şte burada ikinci bir çalışma safhası açılır insana. Buraya kadar geldiğinde kişi gerçekten fiziksel gücünü sonuna kadar kullanır ve tükenir. Burayı çok iyi dinledim. Kişi gerçekten namaz kılar, zikreder. ...canını verircesine yapar bu işleri ve tükenir yani, yapacak bir şey kalmaz elinde. Fiziksel gücüyle çalışmasını sonuna erdirir. Ama bakar ki, daha iş bitmiş değil. Heh, ne yapacak peki o zaman? <gülüyor> <gülüyor> Susup otursun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Hak oldu ama daha bedensel ha, fiiller alemindeki hakkı buldu. Bir de esma alemindeki hakkı bulacak. Ha, fiiller, esma alemi, fiiller alemindeki Kaçın hakkı illallah. la fa'yle illallah idrak etti, de. yaşadı. Bu hal oturdu kendinde ama iş bitmedi ki daha. Ha, <gülüyor> <nereden> <gülüyor> i̇şte dedin? o zaman ne yapacak? Kendindeki esma alemi düzeyindeki gücü faaliyete geçirecek. Kendinde ne olacak? Başka bir yerden değil ama bunu harekete geçirecek bir mekanizmanın çalıştırılması lazım. Kendi şey başına olamaz. İşte buraları ince evet. Şimdi evet. yani, Esma'nın da boşuna değil. Kütühtan sonra vahidiyeti, ahadiyeti, samadiyete ulaşmak için bir şey, bir şey sorabilir miyim? Ee, bu o, kademeyi idrak etti bu aşamaya geldikten sonra bu işine işe etme gücüm mu zaten daha yönetiyorum. Olur, yani, yani, yani ben. O kesilmez zaten. Ol, evet, o ince Yalnız bir yere kadar, bir yerde o da kesilir. Evet, evet. Ama belirli bir düzeye geldikten sonra. Bu de Kesilir. Evet. <gülüyor> Bu işler aslında. 3 kişi arasında olan şeyler de 2 kişi arasında. Evet. Arasında evet. Olan şey. Yani üçüncüye burada yarıyor. Tamam. Tamam. Özel. Herkes için <gülüyor> özel haldir. <gülüyor> tamam. tamam. Ben onu söylemek evet. istiyorum. Yanarsan ben yanarım. <gülüyor> <diyor>. Orada, <gülüyor> ha, oradaki <gülüyor> ikilik ifadesi aslında teklik ifadesidir. Yani ikilik, iki, iki kalır ama görünüşte ikidir o aslında tektir. Görev itibariyle. İkilik gibi. İşte fiiller alemindeki çalışması neticesinde kişi bakar ki tükenmiştir artık. Yaparsınız, yaparsınız, yaparsınız. Sonuna gelirsiniz. Gücünüz de gerçekten biter. Yani, eğer bunu anlamazsa zaten öteye geçemez. Çünkü daha yapacağı bir şeyler vardır. Yani aynı mahalde oynayıp gidiyordur. Çalışmalarını orada sürdürüp gidiyordur oranın bittiğine kani olacak. Yani yolun sonuna geldiğini bilecek artık yani. Şu mahal benim için bitmiştir. Sonuna geldim ve böyle çatlatacak kafasını. Bundan sonra ne yapacağım diye. Ve de tükenmiş olarak ümitsiz olarak gerçek yani ümitsiz kelimesiyle ifade ediyorum. Evet, Ümitsizlik diye bir şey yok. Yani samimi olarak kendi kendine bunu itiraf edecek. Ben yaptım yaptım tükendim diyecek artık. Yani kendi gücü, beşeri gücü tükendim artık dedi. Çalesiz İşte ondan sonra kendindeki ruhani gücü, yani esma alemi karşılığındaki gücünü ortaya koyup onunla çalışmalarını sürdürecek. İşte fiiller alemindeki gücünün tükenmesi kendisinin bedensel olarak artık ortada olmadığını idrak etmesidir bir yönde. Çünkü gücünün tükenmemesi kendi varlığının daha ortada olduğunu gösterir. Benlik hükmüyle benim gücüm var, benim var, ben yapıyorum der. İşte benliğinin ortada yani fiiller alemindeki benliğini yalnız. Benlik. insanın fiiller aleminde benliği vardır. Esma aleminde benliği vardır. Sıfat aleminde benliği, zat aleminde benliği vardır. Yani şu bedenlerimizin her mahalde insan olmamız dolayısıyla Karşılığı vardır. İşte biz bu yukarıdakilerini unutmuşuz. Sadece şununla ilgileniyoruz. Yani efal alemindeki zatımızla, varlığımızla ilgileniyoruz ve buna bazı terbiyeler yapıyoruz, ediyoruz. Yani fiziksel terbiyemizi sürdürüyoruz. Ya bizim bir ruhsal terbiyemiz var. Esma alemi karşılığı. Bir de şuursal terbiyemiz var. Sıfat alemi karşılığı. İşte şeriatta beden hükümleri geçerlidir. Şeriatta fiziksel, bedensel çalışmalar yapılır. Kuruluk vardır. Yapılır ibadet, çıkılır selamünaleyküm, aleykümselam. O iyi misin, nasılsın? Tamam herkes kendi işinde. Kendi dedikodusunda. Bunun bir üstüne Şehirler aleminin üstündeki yaşantıda yani şeriat aleminin yaşantısından sonra esma aleminin yaşantısı gelir ki bu da e, gerçekte tarikat yaşantısının karşılığıdır. Tarikatta da kalp, gönül, ruh denilen şey faaliyete geçer. Yani duygusallık faaliyete geçer ve hareket başlar. Sevgi sebebiyle, aşk sebebiyle hareket başlar kişide. İşte bundan sonra zikirler, tesbihler oruçlar, bir sürü riyazatlar, yapılan riyazatlar fiiller alemindeki kuruluğu, kabalığı, basitliği atıp bir tarafa hareket sahibi olabilme özelliğini verir. Tarikat süresi. Ama ne şeriat, ne tarikat durulacak, kalınacak yerler değildir. Bunlar hemen geçilmesi gerekli olan hallerdir. Şimdi tarikatta ne denildi? Duygular hakimdir. Yani kişi kuruluktan kurtulmuştur. Kendinde bir hareket vardır. Fakat bu hareket duygu sınırları içerisinde olmaktadır. Duygu insana büyük bir değildir Çelmedir. Büyük manadır. Benttir. Ama şeraata göre çok güzel bir şeydir. Kurulukta kalmak, işlikte kalmak, duygusuzlukta kalmak. Hani matika falan derler. Yani. He, öyle, öyle olmaktan tabii ki çok fevkalade bir şeydir. Eğer bu duygu zevk, şevk, neşe hali olmasa zaten daha üstte geçmesi katiyetle mümkün değildir. İşte tarikat seviyesi şeriatla hakikat arasındaki irtibatı sağlıyor. Oradaki geçişi sağlıyor. Eğer tarikat denen hükümler olmasa hakikati anlamak imkansız yani bu hal. İşte hakikati anlayabilme gücü ancak şeriat çalışmalarıyla meydana geliyor. Tarikat çalışmalarıyla meydana geliyor. İşte bir kimse şeriatı en güzel bir şekilde yapacak başta tatbik edecek, bakacak ki tatmin olmayacak. Eğer şeriatı en güzel bir şekilde yapmazsa zaten ilgisi yok demektir. O orada kalmıştır. Eğer şeriatı gerçekten samimi ve temiz olarak güzel yapıyorsa orada durması mümkün değil. Onun. Muhakkak ilerisini araştıracaktır. Dolayısıyla yapacağı iş tarikat hükümleriyle hallenmek ve onun hükümlerini yerine getirmektir. Bunları yaptıktan sonra neticede bakacak ki burası da duracak, durulacak geldiği, bunun da üstü vardır. Çünkü tarikat kişinin kalp, ruh, sır, hafi ahfa dedikleri, yani duygusal haliyle ilgili olan kısımları ortaya getirir ve onu geliştirir. Eğer biz işte ömür boyu bu hükümler içerisinde kalırsak yine belirli bir yere kadar gelmişizdir, orada kalmışızdır. Ama insanın sınırı olmadığı e, durumuna göre. Dolayısıyla orayı da açmamız gerekir. İşte o zaman o zamanki çalışma akıl boyutuna geçer. Akıl boyutuna geçer. Yalnız buradaki akıl duyguların hükmü altında olan aklı cüz'i olmayıp duyguları hükmü altına alan duygulara emreden aklı küldür. Hakikat-ı Muhammediyedir. Kendi gerçeğidir. İşte kişinin üç mahalde mutlak yapması gerekli çalışmaları vardır. Ondan sonrası artık kendi elinde değildir zaten. Çünkü kendi kaldırmış. Işte. Evet. Şimdi birinci çalışmasının neticesinde va bu mutlak hatta yerki kadar kendi rabbuna ibadet etmektedir. Buradaki Rabb dünyadan sevdiği şeylerdir. Maddi aleminde yaşadığı için rab'u da maddeden ona gözükmektedir. Ve neyin peşinde koşuyorsa Rabbi olur. Ama esma alemi idraki geldiği zaman kişiye artık o Rabb'ını bırak. Oraya kadar mazurdun. Tamam idrak edemiyordun. Gerçek Rabb'ına ibadet ediyormuş. Hüsnü zannı vardı. Dolayısıyla mazurdun. Ama gerçek Rabb'ını idrak etme yolunda bazı aşamalar sağladığın için artık bu Rabb'ına ibadet edemezsin. Yani malına, parana, çoluğuna, çocuğuna yani ibadet ederken bunların sevgisi varsa eğer içinde bunları ibadet ediyorsun ki bundan vazgeç artık. Bu senin için yasaklanmıştır diyor. İşte esma düzeyine geçtiği zaman kişi bu alemdeki varlıkların birer ismin tesiri altında olduğunu idrak etmesi dolayısıyla Esma-ül Hüsna'ya yönelmesidir. O e, fiil aleminin rabbi esma alemidir. Esma alemi genelde zaten Rabb ismini alıyor. E, bütün isimler bir Rabb hükmündedir ve fiil aleminde zuhura çıkarlar. Ama fiil alemindeki halleri idrak ettikten sonra kişi ha, bunları yapan, yazan kalem değil elmişler. İdraki yukarıya geçer. Bu sefer hakkın isimlerine yönelir. Ha, işte ne diyor o zaman? Vabut rabbeke tekrar hatta <gülüyor> yapayım, isimlerin hakikatini idrak edinceye kadar isimler hükmünde ibadetini yap diyor. Tabii, tabii tabii. Esmaları zikrediyor. Zikrin, zikrin, zikrin esrabe çıkıyor şimdi. Dolayısıyla buraya geldiğin zaman artık aşağıdaki yani en aşağıda değil bir üstteki esma isimlere de artık e, şey yapma diyor. İltifat etme. İsimlerin kaynağı sıfattan geliyor çünkü diyor. Onun da Rabb'l sıfat. Onun da Rabb'l sıfattır. Şimdi bir insan düşünüyor öyle, alemde bütün varlıklar hakkın varlığıdır. Ondan sonra düşünüyor ki bu varlıkları isimler meydana getirmişler, isimlere yöneliyor. Ondan sonra daha ileriye geçti zaman bakıyor ki isimleri meydana getiren sıfat. Yani gerçek güç alemi. Bu sefer isimlere olan ibadetini isimler seviyesinde olan ibadetini bırak, sıfat boyutundaki ibadetini gerçekleştir. Ki işte orası salatı ı daimun olan namazın yeridir. Esma alemindeki salat-ı yani isimlerin ortaya getirdiği orta namazdır İşte bunların neticesinde, bu üç oluşumun neticesinde ki namaz ancak miraç namazıdır. Yani bu üç namaz hukuklarına riayet edilmedikçe meydana getirilmezse onların neticesinde yukarıya geçilip de gözümün nuru dediğin namaz müminin miracıdır dediğin namaz meydana gelmez ki bu zat boyutunda olan bir namazdır. Onu kılan bir ancak dedi. Biz ne nasıl kılıyor. Lafını işte etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla miracı olan namaz bu oluyor. Şimdi dedik ki kişi evvela fiil alemindeki çalışmasını sona erdirecek. Yani gücünü kullanacak. Gece kalkacak, gündüz yatacak, bilmem ne yapacak, yapacak, yapacak. Samimi olarak bittim ben diyecek. Tükendim. Dedi. Fizik gücüyle. İşte ondan sonra e, isimler alemin karşılığı olarak ruhani e, gücünü faaliyete geçirecek. Bu sefer ruh gücüyle çalışmalarını sürdürecek. Ama fizik fizik şeylerini yine yapacak. Fizik gereklerini. Ama yapmasa bir şey lazım gelmez yapsa daha iyi olur. Ayrı. yok kısak Yapsa da kayıtlanmaz artık onunla. Ya. Eğer yapıyor da ondan kayıtlanıyorsa o daha bir üste gelmemiştir. Kendi zannında yaşıyor. Evet. evet. Işte duygusal duygu, düşünce, aşk, sevgi yönüyle olan Ondan aldığı güçle yaptığı ibadette ruh, esma alemi karşılığındaki olan ibadetidir. Bunu da geçebilirse eğer o zaman akıl boyutunda bir çalışmaya girer ki kişinin gerçek kişiliği, gerçek varlığı, gerçek hüviyeti orada anlaşılır işte ancak. Yani kendini orada bulur ancak. Birinci buluşta efal alemiyle bulur kendini. fiil düzeyinde bulur. İkincisi esma aleminde yani ruh düzeyinde bulur kendini. Cesepten kurtulur. Ama ruh boyutunda da bulsa yine bir sınır içerisindedir. Yine bir sınır içerisindedir. Ama insan ruhla da sınırlanmaz. Kişinin yani insanın gerçek varlığı, gerçek kişiliği akıl boyutunda olan özüdür, varlığıdır, şuurudur. Zatı da onun da üstünde. O akıl boyutunda, aklı kül boyutunda olan, zatı da aklı evvelde olan. <gülüyor> İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin, Hazreti Peygamber'in söylemiş olduğu hadislerin hepsinin kendine göre gerçekten çok derin mana ve...